dık kayıplar. Yazan Gülgün Çakır, dramaturk Selma Fındıklı. Yöneten Ejdar Akışık, yapımcı Ersan Edinç, efektör Hamid Çelik. Oynayan sanatçılar Adam Rüştü Asyalı Kadın Özlem Er Sönmez Birinci Adam Bülent Türkmen ikinci Adam Neşet Erdem Bu havada, bu hızla Bacım bayan Beni duyuyor musun Nasıl hissediyorsun kendini İyiyim Tamam öyleyse Kıpırdama sakın Ben diğer arabaya bir bakayım Şöyle Tamam oldu Hemşerim, hemşerim Beni duyuyor musun Duydum Çok şükür çok şükür yaşıyorsunuz ikiniz de. Ne oldu? Yaşıyorsunuz ya. Çok şükür. Aa, o o o yaptı. O, o Bir araba durdurabilsem, ambulans çağıracağım. Nasıl çağıracağız bakalım? Çağırsak bile burayı nasıl bulacak? Öldüm mü? E ee, neredeyim? Ha? Şey ben de bilmiyorum ki. Ölmemişim. Ölmedim. Allah. Im. <gülüyor> ah, o, unutulan bir yerde doğup yine unutulan bir yerde ölüyorum. Bunu tesadüfle kimse açıklayamaz kimse. Bir araba geliyor. Hey! Durun! Durun! Kaza oldu hemşerim. Ambulans lazım. Benim kamyon kereste dolu yetişecek. Bir zahmet cep telefonum varsa. Uf! Amma vurmuş. Hangisi? Bu herhalde arkadan vuran araba. Hangisininmiş? Yahu arkadaş. Televizyonda her gün değişik kaza haberleri oluyor. Artık gönlüne göre birini bulursun. Arkadaşlarına da anlatırsın. Tövbe tövbe. Telefonun var mı? Tamam tamam. Çekerse burada tabii. Tesadüfe bakın ben de cenazeye yetişeceğim. Şanslı olan biz miyiz yoksa sen mi? Tam zamanında ve tam yerine geldin. Lütfen. Lütfen. Fazla duramam ama bir defa ararım. Allah Allah. Yahu keyfimizden mi tutuyoruz? İnsanlıkla amına. Senden mi öğreneceğiz insanlığı? Arıyoruz işte. Alo. Alo Fikri. Of. Alo? Ha? ha ha Fikri benim. E, Fikricim iyiyim e, Bak burada ölüler var <gülüyor> Yok ya yok ben değil <gülüyor> Tövbe tövbe Kadın da yaşıyor Adam da Yaşıyorlarmış, yaşıyorlarmış. ama yardım lazım ha. <gülüyor> evet evet e, e, Şu an neredeyiz Şehir merkezinden çıkalı epi oluyor ama Pamuk tarlaları var ha? Tamam o zaman Fikri hatırladı Bilemiyorum ben de getireceğim bu durumda Tamam tamam hadi canım Arayacak mı? E, hava yağışlı. Yollar kaygan tabi. E, bunlar da... Arkadaş, ambulans gelecek mi, gelmeyecek mi? Ne diye bağırıyorsunuz? <gülüyor> Arkadaşın ne dedi? Söyledim ya, arayacak hastaneyi. Bakın, yardım gelecek. Kıpırdamayın sakın. Konuşmayın. Değiliniz için söylüyorum. Tabi tabi. <gülüyor> Vay canına. Öndeki araba benimkiyle aynı modelmiş. Şu hale bak. Dünya kadar para sayıyorsun... Müşteri hizmetleri ne diyecek bakalım ha? Hadi. <gülüyor> Allah yardımcınız olsun. Arabalarınızın sigortaları var mıydı bari? Bak, bende bir tane var ama o da şimdi attı. Canım ben iyilikleri için söylüyorum. Bak, ben de senin iyiliğin için söylüyorum. Buradan hemen gitsen iyi olur. Benimle bu şekilde konuşamazsın. Sen de yaralı insanlarla böyle konuşamazsın. Gören de seni adam sanır. Hadi. Bir biçim adam oldu. Endişelenmeyin. Ben ruh güzelliğine inananlardanım. Elden ne gelir? Allah yüzümüze baksın artık. Umarım bizi görüyordur. Oh. <Gülüyor> Neden bu kadar hızlı sürüyordunuz? Oh, neden? Geçmek istedim, izin vermediniz. Arka arkaya gittik hep. Geçseydiniz ne olacaktı? Bu hızla başka birine çarpardınız. <gülüyor> ne zaman bulacaklar bizi kim bilir? <gülüyor> Bakalım onlar da bizim iyiliğimizi isteyecekler mi? <gülüyor> Yardıma gelecekler mi? <gülüyor> Neden gelmesinler? Haber verilmedi mi? Onlara... Sadece yaşadığımızı haber verdiler... Öldüğümüzü değil... Yaşadığımızı fark etmeleri güzel ama... <gülüyor> oh, oh, oh, oh, ölüyoruz biz... <gülüyor> Nihayet... Baş başa kalabildik böylece <gülüyor> Tanrı bizi duyacak <gülüyor> Biliyorum Kaderin bir oyunu bu Farkında mısınız bilmiyorum Bu yolda Bizim gibi durmadan yollarına devam eden Kadın ve erkekler var Lütfen böyle söylemeyin <gülüyor> Burası mı? Ah, ah, son yer burası mı? Susun! Ah, susun! E, siz merak etmiyor musunuz? Siz erkekler biraz zor durumda kalınca hep bağırırsınız. Biraz zorda mı? Bu zor durumun nedeni bir kadın. Sizi uyarmaya çalıştım. Nereye bakıyordunuz? Nereye? Ben bilmiyorum. Keşke birine sorsaydınız. Öyle üzüldüm ki. Bir erkek yüzünden değil mi? Bir başka erkeğin canını yaktınız. Kadınlar hakkında. Hep söylenir zaten bu. Hayır. Tam tersi oldu. Hep söylendiği gibi. Ama siz her yerde ve her şeyde haklısınız değil mi? Belki hayatımda ilk defa haklıyım. Ancak... <gülüyor> Haklı bir yaralıyım. <gülüyor> Kimseye anlatamadım ki. <gülüyor> of. Of. <gülüyor> <gülüyor> Kimse anlamıyor. Siz anlatamıyorsunuz. Kimse bir şey bilmiyor Annemin bile haberi yoktu biliyor musunuz? <gülüyor> Beni öldüreceğinizden mi? <gülüyor> Annelere her şey anlatılmaz tabi Çünkü Çünkü <gülüyor> <gülüyor> Artık önümüzde uzun bir gece var ne demek istiyorsunuz? Bu yeni durumumuza alışmanız zor olacak. Yani gelmeyecekler demek istiyorsunuz. Bu soruyu daha önce cevaplamamış mıydık? Evet. Benimle yalnız kalmaktan korkuyor musunuz? Of, ne olur? Canım önce biraz sohbet ederiz. Ne dersiniz? Hafif bir şeylerle başlayalım mı? Allahım hiçbir şey hissetmiyorum. Yaşarken de mi hissetmediniz? Siz bir şey hissediyor musunuz? Artık önemi kalmadı. Yaşarken önemliydi. Yani? Bir daha göremeyecek miyiz? Yaşarken ne gördüyseniz o <gülüyor> ölecek miyiz yani? <gülüyor> Yaşayacak mıyız? Bilirsiniz, aramızda kalacağına söz veriyorum Ölmek istemiştim Heh, Sizi görünce hemen anladım Ben de herkes gibi <gülüyor> <gülüyor> Herkes gibi İdik Artık değiliz Farklıyız Yaşamak istemiştim Ben de Yalnız siz çelişkili ifadeler kullanıyorsunuz <gülüyor> Ben de o kararsız anınıza denk geldim demek ki Neden böyle konuşuyorsunuz? <gülüyor> Zamanla alışırız birbirimize Lütfen ah, Beni böyle durduramazsınız Her şeyi göze aldım ben Artık konuşacağım Hani sizin de söyleyecekleriniz vardı? Ben... Hmm. Söyleyin söyleyin Bugün burada kimse susturamaz sizi Bizi anlayışla karşılarlar <gülüyor> Son isteğimiz bu deriz Hem ah, Belki sigara içmemize de izin verirler Yapmayın olur Aa, Elimden bir şey gelmez artık Şimdiye dek elimden ne gelebildiyse Onu yaptım Babamın çamurlu çizmelerini çıkartmaktan vazgeçtim. Hem elimden gelmedi, hem içimden. Anamı terk ettim ben. Elimden gelen bu, dedim. Babam bir kere bile dönüp bakmadı. Onun da elimden gelmedi. İçinden de geldi. Bak, bak işte, şimdi de elim kolum bağlı. Oh. Unutulan bir yerde doğup Unutulan bir yerde ölmek Arada hatırlanacak bir şey yok <gülüyor> Fikri hemen anladı nerede olduğumuzu Artık gerisi bir sır olarak kalacak Anlayamıyorum Tanıdıkça beni seveceksiniz eminim <gülüyor> Artık kimseyi tanımak ve... Sevmek istemiyorsunuz değil mi? Ah. Onları cezalandırdığınızı mı sanıyorsunuz? Onlar sizi cezalandırırlar... ...tanımayarak ve sevmeyerek. <gülüyor> Neden ben? Neden? Bilmediğimiz ama işlediğimiz kesin bir suçun cezası bu. Nasıl? Nasıl? Düşünmek için zamanımız olacak Hem Nereden biliyorsunuz Herkesi anladığınızı mı sanıyorsunuz Ben bir kahramanım Uzun ve çetin bir savaştan sonra Kendi kalesini zapt etmiş Ne demek şimdi bu Sizin bir savaşınız yok muydu Dönersem Yani Dönebilirsek ha, Demek daha yeni başlayacaksınız Oysa yenilmiş gibi görünüyorsunuz Ben kimseyle savaşmak istemiyorum ki Bu konuda kimsenin fikri alınmaz Herkes doğuştan savaşçıdır ah. <gülüyor> Yağmur <gülüyor> kesiliyor <gülüyor> Nereye gidiyordunuz böyle hızla Bilmiyorum Ah tabii büyük kentin kalabalıklar içinde yalnız ve anlaşılamayan kadını hep mutsuz, hep anlaşılmaz. Anlamıyorsunuz. Nasıl size anlamıyorsunuz? Filmlerden, televizyondan öğrenilmiş duygular, kitaplardan böyle şeyler öğrenilmez çünkü. <gülüyor> ...evinizdeki renkli düğmelere basmaktan bıkmışsınızdır. Yanılıyorsunuz. Arada bir hamur açma makinesiyle patates kızartma makinesinin yerini değiştirebilirsiniz. Kendi kendinize yazıyorsunuz. Yazarak yaşayabileceğimi sanmıştım. Ah, ah. Yaşayamadım. Ölüyorum işte. <gülüyor> Gelecekler Gelecekler Hayır burası son Bakın her şey ayarlanmış Yağmurlu bir gün Yatacağımız yer bile Bir pamuk tarlası Ne dersiniz? Yeterince romantik değil mi? Bir türlü ikna olmuyorsunuz Asıl siz ikna olmuyorsunuz Yahu son sözlerimiz için bıraktılar bizi Hiç dua etmediniz mi siz? Ben başka bir yol denemek istedim Kendim karar vermek istedim Baştan başlamak istedim Hayatınızı değil mi? Hı Her şeye işte hmm. Ben de sizin gibi... <gülüyor> Gördünüz mü? Gittikçe ortak noktalarımız çıkıyor. Öyle yalnızlık. Belki başka bir yol bulabilirdiniz. Yani beni karıştırmadan. Siz erkeksiniz tabii. Bazen daha mutludur insan. Yalnızken. Ay, gerçekten yalnız mıydınız? Sizin hiç yalnız olmadığınızı düşündüm of, Öyle çok şey biliyorsunuz ki eh, Bu kadarcık bilgiyle yalnız olmaktan kurtulamazsınız Daha çok şey bilmek gerekir Ben aslında anlatmaya çalışmıştım Ama... Anne baba ben ölüyorum deseydiniz Bir tek onlar ruhunuzu okuyabilir Biliyor musunuz bazen hani doluya koyuyorsunuz almıyor. Boşa koyuyorsunuz dolmuyor. <gülüyor> i̇şte bu yaşadığınız ve tarif edemediğiniz duyguyu ben yazmaya çalışıyorum. <gülüyor> oh, ben de okurdum biliyor musunuz? Sevgili okur geçmiş bir zamandan söz ediyorsun bana. Ama seni suçlayamıyorum okumadığın için. Çünkü mutlu olmaya çalışıyormuşsun. Önemli bir uğraş bu. Siz! Siz! B biliyordum, biliyordum. Bir anlamı olmalıydı bu karşılaşmanın. Ama siz sürekli konuşuyorsunuz. Yok, ben yazarım. Az konuşur, öz yazarım. Nereye gidiyordunuz Fil dişi kuleme Ama sizi görünce fikrimi değiştirdim oh. Mecburen hmm, Anladım hmm, Şimdi mecburen anladım diyorsunuz Ama ne demektir biliyor musunuz Konuşmayı anlatmayı Beceremeyen biri için yazmak <gülüyor> <gülüyor> Bazen öyle canınız yanar ki Canınızı yakan şeyleri bile siz bir kağıda dökemezsiniz. Siz beni ne sanıyorsunuz? <gülüyor> Bilemiyorum. Halk gerçekten sanatçılardan kopuk yaşıyor. Böyle kendi kendinize konuşursanız. Evet. Kendi kendime. Hayır, hiç fırsat vermiyorsunuz ki. Bana da fırsat vermediler. Ben kendim girdim aralarına. Of, bakın yine aynı şeyi yapıyorsunuz. Evet... Evet. Hep aynı. Dünyayı artık yaşayanlar değiştirecek. Sonra ben temize çekerim. Neyi? Yazar dururum. Yazıp dururum. Durdum. N neden? Benden hoşlanmadınız. Onun için mi bu kısa cümleler? Bu kadar az kelimeyle derdinizi anlatamazsınız tabii. Evinizdeki aletlerin kullanma kılavuzlarını okuyor muydunuz bari? Burada olduğunuz için mi bitti? Hayır. Yani açıklayabilirdik. Burada yan yana yatıyor olmamız sadece bir... Sadü O da öyle söylemişti Belki göründüğü gibi değildir Bizim gibi yani Gördüklerim Gördüklerim Her şeyi anlatıyordu Tamam, tamam. Siz istemezseniz olmaz Siz Benim mutsuzluğum İlk okul sıralarında başladı Büyüdükçe daha sık mutsuz olmaya başladım. Yani bütün mutsuzların hikayeleri gibi orijinal bir hikayem var. Evet. Sesiniz, yüzünüz. Ha! Hatırladım. Evet. Gerçekten siz misiniz? Gerçekten bendim. Ama hayal olmak üzreğim. Şey, sakladıklarım, değil mi? Ha? Ciğerim yanıyor desem Beni hatırlayacak mıydınız Sizlere Yani öyle her şeyi okumayan Nazlı ve seçici okurlarıma Böyle kitap isimleri bulmak gerekiyor Başka türlü dikkatinizi çekemiyoruz Düğmelerinizden daha renkli Kullandığınız makinelerden daha esrarlı olmalı Ha bir de Promosyon safhası var ama şimdi sırası değil Şeydi Yağmurlu bir şeyle bitiyordu sanki Ay, Ezberlemiştim ama Kelimeyle ha? Öyle zor bulunur bir şeydir ki inanamazsınız. Sizin şey dediğiniz o kelimelerle biz yaşıyoruz Anlayın ne kadar önemli Bir arkadaşım hediye etmişti kitabınızı Aa, demek aydın bir çevrede yaşıyorsunuz Bir şiirinizi ezberlemiştim ama Buna inanmamı beklemeyin Gerçekten Bakın okumadıysanız beni oyalamayın Zamanım çok az Çok etkilemişti beni Evet ülkemizin kadınları şiirden çok etkilenir Ama öyle yaşayanları var mı bilemiyorum Düz yazıdan pek etkilenmiyorlar Ben bunu Zamanla yarışmalarına bağlıyorum Ne dersin Aman yarabbi Bu kadar etkileneceğinizi tahmin etmemiştim Bütün yüzünüz kan içinde ha, Unutmuşum Şey <gülüyor> Ben Nasıl görünüyorum ee, Fena değil Ehehe <gülüyor> Saçlarınız çok güzel dağılmış Aa, Gözleriniz ne kadar iriymiş Yani yüzümde ha? Kan ha? E, Kulağınızın arkasından sızıyor <gülüyor> Sanki kaza geçirmişsiniz gibi Yalnız bu dudak boyası böyle bir akşam için biraz koyu değil mi? Hep ya bir eksiklik ya da fazlalık bulurdu o da Kim? Başka erkeklerde mi oldu? Biliyor musunuz? Şimdi öyle anlamsız görünüyor ki her şey. Ama şimdi ve burada, değil mi? Asla, asla unutmayacağım. Burada benimle kalabilirsiniz. Ya kalacaktım, ya da. Yani ya ölecektiniz ya yaşayacaktınız, öyle mi? <gülüyor> Ölüm'e eş değer bir yaşam. Kıyaslayabildiniz demek. Ne korkunç. Bir tek şey istedim. Söyleseydiniz. Kimseyi dinlemezsiniz ki. İçinizdeki sesi dinleseydiniz siz de. Kimseyi üzmek istemedim. Biliyorum. Biliyorum biliyorum. Hadi, hadi hadi yeter artık. Ağlama. Karar mı vermiştim? Dinliyorum. Birden... Nasıl oldu bilmiyorum İşte burada kelimelere ihtiyacınız olacak Konuşmadı hiç benimle Bu karar senin onun değil Bana da madem senin kararın büyüt yetiştir dediler Kim? Benim de bir anam babam vardı Babam mı? Ben karar verinceye kadar babamdı Ama anam hep anam olarak kaldı Tercümanlık yapardı aramızda Gerçi çok sonra yazdıklarım da tercüme edildi hmm, Annem gibi Çocuklardan gizli veriliyor bu görev onlara Geniş bir örgütlenme Yurdumuzun her yerinde temsilcileri var Hiç dinlemedi mi? Anam dinledi Dinledi ve Allah yüzüne baksın oğlum <gülüyor> Bu kadar duygulanacağını bilseydim Tabii Ben de ilgisiz değilim sana karşı Hiçbir şey olmuyor Ol Olmuyor Zamana bırakmamak lazım Hiçbir şey Denedim Peki benim hiç şansım yok mu Buradan sıkıldıysa Başka bir yere gideriz ah, Galiba haklısın Burası son Bundan sonra çok farklı olacak Hadi hadi artık Geride kaldı her şey Mutlu olsunlar diye Mutlu olsun diye Elimden geleni yaptım Sen mutlu olmadığın için Durdu her şey. Öyle zordu ki. Tek başına zordur. Yardım gerekir. Dayandım. Bekledim. Zaman. Acele ettim. Hepimiz için dua ettim. Oo, birbirine karışmış her şey. <gülüyor> Sanki ben acele ettikçe... Oh, ...beni yavaşlattılar. Babamın gazetesini bitirmesini bekledim. Annemin... ...kendine adadığı ev gezmelerinden dönmesini bekledim. Kocamın... ...dışarıdan ayırmadığı gözlerini bana çevirmesini bekledim. Onlar da en uygun zamanı bekliyorlardı belki. Bağırmak istedim. <gülüyor> Bu bir isyandır. Cezası da ölüm. Gördün mü bak. Sen bilirsin kızım dedi anne. Bilemiyorum. Benim de zamanım uymadı babama. Geleneklerimize ve göreneklerimize. Ayşın, gördün mü? Hı, biliyorum, daha önce görmüştüm. Ne kadar parlak? E, bu gecenin bir özelliği var tabii. O da yağmuru ve bulutları sabırla bekledi Ah Ölmek istemiştim Başlayabilecek misin yeniden? Ne tuhaf Bu durumda bile Kendimi her zamankinden daha güçlü hissediyorum ah, Yalnız dikkat et Değişen sensin Onlar değil İyi düşündün mü? Demişti Seni denemek için sorarlar bunu Senin günlerce varamadığın sonuca Sen söyler söylemez onlar varır <gülüyor> Ne kadar kolay olduğunu fark eder Şaşırırsın Sen düşünmüş müydün? Ben Anamı terk ettim Kocası yanındaydı O da bir tercih yapmak zorunda kaldı Çok sonra fark ettim Yani Pişman mısın? E, hayat dedikleri bu galiba Karar verirsin Pişman olursun Sonra başka bir karar verirsin Tekrar Çocuklar yürümeyi nasıl düşe kalka Öğreniyorlarsa bazılarımız da Yaşamayı öyle öğreniyor hmm. Yağmur yeniden başladı <gülüyor> Hıslanacağız Kusura bakma Böyle durumlarda kimsenin kusuruna bakılmaz <gülüyor> Korkmuyorum artık biliyor musun? Hayatı daha yakından tanısıydın korkardım Ölümün böyle bir huzur verdiği söylenir hep Bilmiyorum Anamın dizi dibine sokulurduk Ocağın önünde Bir şeyler anlatırdı her. Sonra Babamın sallanan cümleleri Masallarımızı tekmelerdi <gülüyor> Ya bağırır Ya da kapıyı çarpar çıkarlar Değil mi <gülüyor> Evet evet Öyle de girerdi içeriye <gülüyor> <gülüyor> Sonra <gülüyor> Sonra Ben Ben kendi kararlarımla yaşamak istedim Onlar kendi kararlarıyla <gülüyor> Uzlaşamadık Sence Haklı mıydılar Sence Haklı mıydılar Gitmedin mi bir daha? Çok sonra Okuyunca kitaplardan Öğrendikçe hayatı Anladım ki O da mutlu değildi Geldiğim yerlerde hayatı da tabiatı da olduğu gibi kabul ederler e, Gerçi artık her renkte gül yetiştiriyorlar ama bilirsin ya gülün asıl rengini Söyleyebildin mi? Hayır Ölümüne bile yetişemedim Oradan geliyordum Başardığımı görsün istemiştim Adam olduğumu Gülün asıl rengini Unutmadım. Ne diyeceğimi bilemiyorum Gereken her şey söylendi Ölmeden Ne güzel kokardı Her yanı tutuverdi kokusu demiş Belki Belki Güçlü hissediyorum kendimi demiştin ya Önce kendini yenmen gerekiyor. Aksi halde benim gibi küçük zaferlerle yetinmek zorunda kalabilirsin. Yani alın yazısı mı bu? Kelime haznene bağlı. Bazıları kader diyor, bazıları var olmak diyor, bazıları yaşıyor, bazıları da ölüyor. Kimdir? Biliyor musun Bu sabah içimde nedenini bilmediğim Bir şey vardı sanki O şeyi bulursan Seni yaşatacak Hava kararıyor Yavaş yavaş Anam biliyordu Öyle uğurladı beni Biraz Otla temizleyelim yüzünü <gülüyor> Önce yüzümüzü temizleyelim Sonra mümkün olursa Ruhumuzu temizleriz Ne <gülüyor> güzel kokuyorlar Fark etmemiş miydi? Oh, oh, acıdı Canım Senin yok mu sonradan fark ettiğin şeyler? Olmaz mı? Hiçbirinin kıymetini bilemedim oh. Ay, Özür dilerim Peki neden? <gülüyor> Canımı yakan şeyler daha çok uğraştırdı beni. Az kaldı, bitiyor. Bu durumda seninle de uğraşacağım ha. Yani eğer biz. Eğer biz? E, demek istediğim. Ha, e eğer yeniden yaşamaya başlarsak, o zaman ben de seninle uğraşacağım. <gülüyor> Umduğumdan daha çabuk geçti elime bu fırsat Ay. Oh. Ah. Dur sıra bende <gülüyor> Hayat çok kısa derler hep Ya şimdi anladın değil mi? Bugün yola çıkmasaydım Bir gün mutlaka buluşurduk Sahi mi? Ben beni birinin beklediğine inanmışımdır hep Yani hayatında hiç Sanırım ben onlarla yaşamaya çalıştım ama Hiç benimle yaşamaya çalışan olmadı Hiçbirini. Hiç sesin çıkmıyor Canın yanmıyor mu? <gülüyor> Nasıl? Güzel oldun mu? Artık ben ne dersem inanmak zorundasın <gülüyor> Ee, bitti, bitti, bitti, bitti, bitti. <gülüyor> Buradaki en güzel kadın... ...sensin. Aaa... ...bunu hiç düşünmemiştim. Neyi? Güzel olduğunu mu? <gülüyor> Hayır. Bütün bu söylediklerini... Hmm, hayat sürprizlerle dolu, değil mi? Ben... ...ben... ...hiçbir şey düşünmeden yani... Kendimizden başka şeylerle ne kadar az ilgileniriz Siz erkekler duygusal insanlarsınız Aha, Herkes duygusaldır Bizim gibi insanlar sadece duyarlı olmaya çalışır Yaşayabilirsek <gülüyor> Bize neden ayrıcalık tanısınlar ki? E, sen önemli birisin Önemli olsam yaşıyor olurdum Belli ki beni gözden çıkarmışlar <gülüyor> Beni de. Demek suçunu inkar ediyorsun Ben bizden çok farklı olduğunu düşündüm Ben de bir yolunu bulduğumu sanmıştım <gülüyor> Herkes anlaşılmadığını düşünmez mi? Belki kendimize anlatacak doğru kelimeleri bulamıyoruzdur Ben buldum artık Dur dur hemen ilk günden başlama <gülüyor> Önce hamur açmayı öğreneceğim Bundan sonra patatesleri hep kendim kızartacağım Biliyor musun ülkesi ve evi telaşlı kadınlar daha çok şey üretir Oysa daha çok şeye zaman ayırabilmek için alıyoruz bu renkli düğmeli aletleri değil mi? Sizler için üretilen... ...pratik bilgilerin içinde... ...siz yoksunuz artık. Evet. Evet. Bazen evin içinde... ...benden çok onların sesi çıkardı. Ben tekerleği keşfeder... ...keşfetmez yola çıktım. Hadi. Bir şiirini okusana. Bilmem ki... ...uygun düşer mi? Lütfen, lütfen... Ben yalnız ve mutsuz bir kadınım. Şiirine ihtiyacım var. Aha, ama... Ee, önce uygun bir müzik gerekli. Aa, wow. Işık da uygun sayılır. <gülüyor> Nasıl bir şiir olacak bu? Ee, buraya ait olmalı. Bize ait olmalı. Bize? Ee, hayat arkadaşı olamadık ama... Bambaşka bir arkadaş olduk şey ya, Yol arkadaşı Harika <gülüyor> Hayat arkadaşım böyle bir durumda kalsa bağırıp dururdu eh, Biz de bağırabilseydik Belki yaşıyor olurduk Evet Bizi Dünyaya getirenlere ve buraya getirenlere... Hmm. Bütün hayat arkadaşlarına... Ve arkadaş canlısı hayatlara... Bütün ön camlarındaki dikiz aynalarının üzerinde... Boncuktan yapılmış uçamayan kuşları olan... Ama yollarımızda kendini kuş gibi özgür hisseden insanlara... iyiliğimizi isteyen kamyon şoförlerine... Evet, teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> eh, eh, devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> Bütün elindeki yeşil ışıklı cep telefonuyla efendim çekmediği halde herkesin unuttuğu bu yeri hatırlayan Fikri arayarak insanlığı herhalde kamyon şoföründen öğrenmeyen ve Nereden öğrendiğini de açıklamayan ve zaten bilen. He. <gülüyor> tesadüf de olsa iki kişinin yaşamakta olduğunu diğerlerine haber veren yolcuya. He. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şu anda kaderin cilvesiyle yanımda bulunan zarif bayanın yalnız ve mutsuz olması hafifletici sebep gibi görünse de bu düşünceli beyefendinin Fikrini değiştirmek Mümkün olamamıştır Yargılamanın Adil olup olmadığı konusunda Şüphelerim var yüksek makamınıza Arz ederim efendim Yargılama tamamen bağımsız olup Temiz yolu Tarafları açıktır hmm. Elektrikle çalışan Ev aletlerini Markasına güvendiği için hep Aynı satış bayinden Peşin fiyatına taksitle Veya kredi kartına iki taksitle Fark etmez fark etmez Alan Ve bir nevi bilinçli tüketici olmaları için Kendilerine verilen Kullanma kılavuzlarını En az bir yabancı dili çok iyi bilen Kararlı satış temsilcisinin Bütün uyarılarına rağmen okumayan Ve bu renkli düğmelere basarak Belki hayatlarının da ...bilmedikleri bir düğmeden... ...çıkıverecek bir ışıkla... ...değişiciğine inanan... ...ev kadınlarımızı... ...bir zamanlar seyrettikleri filmlerin ve... ...okudukları şiir kitaplarının da... ...etkisiyle olsa gerek... ...kimliği belirlenmemiş bir prensin... ...üstelik de... ...bir atla birlikte gelmesini bekleyen... ...bu çağdışı dışı yaklaşımı... ...kınıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İçindeki sesi... <gülüyor> İçindeki sesi bastıramayarak Uzun uzun düşündükten sonra Bir gün Nihayet bir karara varan Üstelik ne kadar kararlı olduğunu Asla pişman olmayarak Göstermeyi çalışanlara Unutulan bu yerleri Unutulmaz yerler olarak Daima hatırlayan Hep bir dikensiz Gül bahçesi düşleyen e, Lere de, bir gün Gerçekten kazara tanışan Birbirini tanıdıkça Birçok ortak noktaları olduğunu fark eden Birçok insan gibi Eğer bir gün başarabilirlerse Ellerinden ne gelirse yapacaklarına Söz verenlere Şu anda yanan elektrik direklerinin Daha bir aydınlattığı bu özel gecede Aramızda bulunmalarını arzu ettiğimiz Özverili çalışmalarını da Özellikle bu gece Takdir ettiğimiz sağlık çalışanlarına da Buradan selam olsun Aa, Evet evet hepsinin payı var ee, Peki benim de adım olacak mı? Biz görünen kahramanlarız Arkamızda bizim gibi sessiz yığınlar var Duygu benim adım Aa, Sen ve bütün duygular da olur ee? Sen söylemeyecek misin adını? Ümit <gülüyor> Sen ve bütün ümitler de olmalı <gülüyor> Gördün mü yazdık Ama bu çok kısa oldu Ve çok uzun bir şiir olmasına <gülüyor> ömrümüz yetmeyecek Yetecek, yetecek Allah'ım Allah bu hayatı yeni fark ettim Yaşamam gerekiyormuş Kendimi yeni fark ettim Tanımam gerekiyormuş Allah Allah Allah. Bak bak bak Dinle dinle ee, Sana önce bir hı, Oklava alırız Sonra Boncuktan bir kuş Bugünün anısına Saklarsın Sonra Birçok şiir kitabı alırız bana öğretir misin? Hiçbir şey bilmiyorum ben ama... Birlikte öğreniriz her şeyi. Artık birlikte karar veririz. B birlikte mi? <gülüyor> evet evet evet. E sen, sen zorlanıyorsun ya bu konuda. Onun için önce ben bir karar alırım. E sonra hadi bir karar ver bakalım derim. Tabii ki. İlk aldığım kararlar önce küçük kararlar olur. Tabi Mesela hamur açma makinesiyle patates kızartma makinesinin yerlerinin değiştirilmesi gibi. Veya bütün kullanma lavuzlarının en alttaki çekmecede durmasına aniden karar verebilirim. Ya da bir gün bana öğretirsen tabi hayır demeyi öğrenebilirim. Hayır. Olmaz istemiyorum, yapamam Ben de peki derim Sana bir şans daha tanırım Sana hak veririm Hatta aldığın bütün kararları saygıyla karşılarım Hiç sesimi çıkarmam Bağırdığım zamanlar sadece harika derim Seni daima desteklerim Başarılı kadınların arkasındaki başarılı adam olurum Seni engellemem okulunu bırakman gerekmez Hmm. Hem öğretmen hem öğrenci oluruz Yeni kelimeler bulur Onlarla yaşarız Yalnız bunların esnafla alışveriş ederken Bir faydası olmuyor Yani aklında bulunsun <gülüyor> Duygu Duygu Duygu <gülüyor> Aa! Lütfen Konuş Lütfen. Sen Sen iyisin değil mi Evet ben, ben Son sözlerimin ne olacağını Hep düşünmüşümdür e, Kiminle ilgili olurdun Hi ile ilgili olurdu En çok neye üzülmüşümdür acaba Ya da en çok kim üzmüştür beni e, Artık hayatta olmayan çok ünlü bir doktor Böyle son anlarda istasyona giren bir Trenin görüldüğünü ileri sürmüş. Ee, e, babam e, ümit de binsin demiş trene. Ağlayarak anlatmıştı. Anacığım. Ben de onu özlemiştim. Çok. Çok uzun zaman olmuştu. Neyse. Ne bileyim işte. Lütfen, lütfen böyle konuşma Bütün sakladıklarımızı çıkardık Duygu Artık hiç kimse birbirini bizim kadar iyi tanıyamaz Ne demek istiyorsun sen? Lütfen Bu tesadüfen bir araya getirmesi İkimizi Lütfen Ümit biliyorum Biliyorum İçimde öyle güçlü bir duygu var ki <gülüyor> Sabahki gibi mi? Evet Hatta daha da güçlü Kendimi öyle <gülüyor> Yorgun hissediyorum ki <gülüyor> Hayır Hayır ee... Bana masal anlatır mısın? Konuş, sen konuş. Anlat, öğret bana. <gülüyor> Ümit. Duydun mu? Duyuyor musun? Ümit. Ne kadar güçlü bir ışık bu. Son sözlerimizi söylemedik Daha kararlarımız vardı Alınacak Hayır Bu defa yanılmıyorum Bu ses Bu ışık Evet Geldiler Acı kayıplar. Gürgün Çakır'ın yazdığı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.